بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور على ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته ولا تموتن إلا بأنكم مسلمون يا أيها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فلزا عظيما أما بعد فأصدقل هديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاثها وكل مهتفث بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد دائما قلت لكم İki hafta önce bir konumuz vardı, onu işte demiştik. Yahudilerin, beni nadır yani nadir oğullarının ihaneti ve onların sürgün ile ilgili dersimizi iki hafta peş peşe gördük. Şimdi bu hafta inşallah bu gördüğümüz, anlattığımız olaylardan, kıssalardan neler elde edeceğiz, dersler neler? Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Evet. 95. dersi e, icra edeceğiz. 95. ders ve 44. konu. 44. konu, 95. ders. Birincisi, o anlattığınız mevzulardan, konulardan elde edilecek birinci ders çıkarılacak birinci konu. Yahudiler e, bildiğiniz gibi kendi elleriyle, özellikle Haşr suresini anlatmıştık değil mi? Haşr suresinde geldiği üzere kendi elleriyle evlerini harap ediyorlar. Bu Allahu u Teala'nın onların hakkındaki bir sünnetidir. Sünnetullah. Yani onlar kendi kendilerini harap edeceklerdir, harak edeceklerdir. Bu zaman zaman gerçekleşmiştir. Aleyhissalatü Vesselam'ın döneminde olmuştur, daha önce de olmuştur. Ve İleride de olacaktır. Bu allah Teala'nın sünnetidir diyor. Beni nedir Yahudileri? Ki bunlar neden sürgün edildi? Bunların suçu neydi? Bunların suçu sadece Yahudi ölmek değil. Yoksa <gülüyor> bir kavme yahut bir e, dine insanlara durup dururken sürgün gelmez. Onlara zulmedilmez. Onların bir suçu var. Sürgün edilecek bir suç var. Ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında sürgün de vardır, asılma da vardır, öldürülme de vardır, ellerini, ayaklarını çaprazlama kesilmesi de vardır. Ama bunu hak eden, gerçekten hak eden insanları. Bugünkü çapulcuların yaptığı şeyler bu dinle hiç alakası yok. Onu da bilelim yani. Bugünkü çapulcu, şu IŞİD ve DAEŞ'ler var ya onların yaptığını dinle uzaktan yakından alakası yok. Evet, bu Benir Nadir, yani Nadir oğulları Aleyhisselatü Vesselam'a suikast düzenliyor. Hem de iki sefer. Onları anlatmıştır. İhanet edince onlar için sürgün kararı geliyor. Sürgün edilirken ne kadar evlerinin, kapılarının, ondan sonra pencerelerinin, tahtaları varsa onları hep söküyorlar. Çünkü onlara bir devenin yükü, tabii e, her aile için, kabile için bir deve yükü veya birkaç deve yükü alabilecek kadar eşyayı evlerinden e, almalarına izin veriliyor. Onlar da yüklüyorlar. Hatta evlerinin kapılarını bile sokuyorlar. Evet, Şam tarafına sürgün ediliyorlar. Onunla ilgili detaylı şeyleri söylemiştik. Haşr suresinde tekrar dönecek olursak Allah Teala ve Celle featahumu Allahu min haythu la yahtesibu. Allah Teala onlara hiç hesap etmedikleri yerden geldi. Yani Allah'ın azabı onlara hiç düşünemedikleri, farkına varamadıkları yerden geldi. Ve evet. kadafatay qulubihimur ru'be ve kalplerine de bir korku saldı. Evet. Takdir, takdir edersiniz ki münafıklar Ee, Müslümanların içerisinde münafıklar bunlara vaat etmişti. Aman ha yerinizde durun, oynamayın, sebat edin, e, başkaldırın, sakın kımıldamayın. Biz size yardım edeceğiz. Siz çıkarırsanız biz de çıka, e, sizinle beraber çıkarırız. Sizinle savaşırlarsa Müslümanlar biz de sizinle beraber savaşırız dediler ama onlar sözlerinde durmadılar, münafıklar. Bunlar da, bu Nadir oğulları da perişan bir vaziyette, çaresiz bir vaziyette Aleyhissalatü Vesselam'ın hükmüne indiler. Yani kalelerinden, yurtlarından aşağıya indiler ki onlar için verilen hüküm sürgün idi. Ve sürüldüler. Bu ayet zaten anlatıyor. Yuhribuna buyutahum bi'edihim ve eydil Kendi evlerini diyor, kendi evlerini elleriyle ediyorlar. Ve müminlerin elleriyle. <gülüyor> Ey yakıt sahipleri, düşünün. İbret alın yani. Ders alın bundan. Bu Yahudilerin, Nadiroğullarının başına gelen şeylerden ders alın. Ders çıkartın. Yani böyle bir ahlak, Nadiroğullarının yaptığı gibi bir ahlak ve davranış neticesinde sizin başınıza da aynı şeyler gelebilir. Onların başına ne geliyorsa, onları düşünüp, onların yaptığı ahlaksızlığı, imansızlığı, isyanı, kaldırı kime? Allah'a ve Resulüne olan baş başkaldırıyı yapmamak. Bundan uzak durmak. Aksine itaat etmek gerekiyor. Evet. Ebu Davud'da rivayet edilen sahih bir hadiste de yine buna açıkça işaret ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden bir tanesi anlatıyor. Onlarla savaştı Aleyhisselatü Vesselam. Ta ki sürgün için razı oldular ve aşağıya indiler. Bana nedir? onları sürgün edildi. Yüklerinden develerin taşıyabildiği kadar ne varsa onu develerin üzerine yüklediler. Hatta e, evlerin kapılarını, pencerelerini dahil ediyor. Evet. İşte başta da söylediğimiz gibi bu Allahu u Teala'nın Yahudiler hakkındaki kıyamete kadar devam edecek, kıyamete kadar sürecek bir sünnetidir. Sünnetullah. Allah'ın bir sünneti var. Yani bir kanunu var. Kodi bir kanun var. O devam ediyor. Sonra kıyamet saati geldiği zaman onlar bir kez daha kıyametin yakınlarında kıyamet saati kopmasından evvel bir kez daha sürgün edilecekler ve onu o sürgünden bir daha dönüş yok. Evet. Onu anlatacak şimdi ayet-i kerimede. İşte bundan dolayı diyor Müslümanların Yahudilerden elde ettikleri şeyler. Yani arazilerden vesaire ne kadar zaman geçse geçsin Yahudilerin bu imar ettiği yapılandırdığı şehirler haline getirdiği yerler bunlar bu bunlar hakkındaki Allahu Teala'nın sünneti ne yapacak gerçekleşecek ve onlar kendi elleriyle kendi yaptıkları şeyi harab edecekler geriye müminlere kalacak inşallah Tabi bu Allah Azze ve Celle'nin takdiri ve ihsaniyle gerçekleşecek. Bu bu olayı e, bu Yahudilerin hem geçmişte hem de gelecekte e, böyle bir şeyle tekrar karşılaşacaklarına dair yeryüzünde iki sefer fesat çıkartıp taşkınlık edeceklerine dair ve nihayetinde de onlara gönderilen bir azap, onlara gönderilen onları helak edecek topluluktan bahsediyor İsrail suresinde. Şöyle buyuruyor Allah Teala. Vakadain alebeni İsra ile fil kitabi la tufsidun fil ard merratayn. Biz kitapta İsrail oğullarının yeryüzünde iki sefer fesat çıkaracağını. Ve ta'alunnu uluvvan kebira ve çok büyük böyle eee hazlı bir kibirlenmeyle büyüklenmeyle büyükleneceklerine dair bir yazgı yazdık yani bildirdik diyor. Kitapta bunu bildirdik. İsrail oğullar böyle yapacak. Fezaca va'du ulahuma. Şimdi iki sefer dedi ya, iki sefer fesat çıkaracaklar, iki tane. Fezaca va'du ulahuma o fesat çıkarttıktan sonra Allah azze ve celle'nin vaadi yani azap Geldiği zaman birincisi vaad-i ulahuma. Ba'tna aleykum ibadel lena ulu ve'sin şedidin fe jasun khilale addiyar. Onların üzerine bizim diyor zorlu savaş ehli kullarımızı göndeririz. Ve onları sizi diyor yani ey Yahudiler sizi şehirlerin içerisinde ararlar. Yani neticede de bulurlar manası Allah-u Alem. Ve kene vaaden mefula. İşte bu gerçekleşecek bir sözdür. Ama o testlere geçtiğimiz zaman biraz daha net anlaşılacak. Fumma adetnaikum ul karnata aleyhim ve emdetnaikum bi amwalim ve banina ve jannaikum akthera fira. Sura diyor size bir hak tanıdık. Yani sizin için zafer verdik ey Yahudiler. Bu fesadınızdan sonra sonra sizin üzerinde fesat çıkartıp da bizim kullarımızı gönderip diyor. Yani başka insanlar onlara tasallut olacak, musallat olacaklar. Ve onları perişan edecekler. Ondan sonra tekrar Allah-u Teala onlara bir hak veriyor. Ey Yahudiler! Size bir kere daha e, zafer verdik. Ve sizi mallarla ve uğurlarla destekledik. Ve sizi sayı bakımından da çoğalttık diyor. وَجَعَنَّاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا اَنْكُفسُكُمْ Eğer iyilik ederseniz, güzel işlerde bulunursanız bu sizin içindir. Kendinizendir. Kendi lehinizendir. فَاِنْ اَسَأَتُمْ فَلَهَا E kötülük yaparsanız bu da sizin için. Kendinize kendinize ait. Fezaca va'dul ahireti ha ikinci vaat işte. İkinci söz. Allahu Teala'nın bahsettiği eee iki sefer fesat çıkaracaklar ya. Ondan sonra neticede de onlara vaat edilen bir şey var. O geldiği zaman diyor. Fezaca va'dul ahireti yasu vucuhakum ve lidkhulal mescide kemadahulev evvel merre ve li yetebberu maalesef tedbirler. Bu sizin yüzlerinizi o girecek insanlar. Ama nereye? İlk defa Mescidi Aksa'ya, Beyt'i Makdis'e giriyorlar, harap ediyorlar. Kimin harap ettiğini söyleyeceğim. Ee, i̇nşallah. Onların diyor ilk defa daha önce girip de harap ettikleri gibi Mescidi Mescid-i Aksa'yı, Beyt'i Makdis'i girecekler ve sizin yürü, yüzünüzü karartacaklar. Yani sizi kötü duruma düşürecekler. وَلُوْ يُتَبِّرُمَ عَلَوْ تَبِّرَى O girenler, ey Yahudiler, o girenler ellerine ne geçirirlerse hepsini harap edecekler. Tam bir şekilde bütün orayı, o beyti i Makdis'i bir kez daha harap edecekler. اَسَعَ <gülüyor> رَبُّكُمْ اَيَّ رَحَمَكُمْ Umulur ki Rabbiniz sizi bağışlar. وَاِنْ <gülüyor> اُطْتُمْ O dünya, eğer siz dönerseniz yani tekrar fesade dönerseniz biz de döneriz diyor Allahu Teala. Ve ca'anna jahannama lil kafirin hasira. Biz cehennemi kafirler için bir zindan, bir hapishane yaparız diyor. Evet. Şimdi bu Yahudiler taşkınlık yapıp da isyan ettiklerinde, baş kaldırdıklarında nebileri mi yani peygamberleri ve ulema'ları, alimleri öldürdükleri vakit Allah azze ve celle o dönemde peygamberimiz Halil İsra'tan önce onlara canutu ve ordusunu musallat ediyor Yahudilerin üzerine. Canut ve Talut adında iki kişiden bahsedilir, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de mi? Bakara Suresi'nde orada okursanız görürsünüz. İşte Allahu Teala bu Yahudiler üzerine canutu ve ordusunu musallat ediyor. Onları perişan ediyor. Sonra Talut'un ordusunda Davut Aleyhisselam ki peygamber biliyorsunuz. O zaman o zamanlar daha genç yani çocuk yaşta. Talut'un ordusunda ki bu Davut Aleyhisselam ki Talut'la Canut karşılaşıyor. Kısa uzun oraya girmeyeceğim. Canut öldürüyor Davut Aleyhisselam'a. Talut'un emir komutasında Canut'u Allah Azze ve Celle'nin diremesine izniyle öldürüyor. Böyle bir böyle bir şekilde tefsir ediliyor. Birinci onların yani İsrailoğullarının eee fesat çıkarması neticesinde de bu Calut'un ve ordusunun onlara musallat kılınıp dolayısıyla azap edilmesi. Onlara eziyet verilmesinden, azap edilmesinden bahsediliyor. Veya hutta bir başka tefsirde de onlara Buhten Nassar adında Babil kralı musallat oluyor, ee, onlara eziyet ediyor yani. Said ibn-i Müseyyep bu. O diyor ki bu adam yani Buhten Nassar adındaki Babil kralı Şam'a galip geliyor ve Beyt-i Maktis'i yani Mescid-i harap ediyor ve o Yahudiler öldürüyor. İşte ilk, ilk defa Yahudilerin fesat çıkartıp da sonra kendilerinin helak olması, Beyt-i Makdis'in yani Mescid-i Aksa'nın da ilk defa e, bu şekilde mescide başkaları tarafından girilip her tarafının yıkılması bu, bu şekilde oluyor. Birincisi bu. Yani. İkinci vaat yine Yahudilerin fesat çıkarmaları sebebiyle oluyor. Bakın Allah Azze ve Celle... Allah Azze ve Celle bir fesattan, bir isyandan, bir küfürden sonra azabı gönderiyor, imtihanı gönderiyor. Evet. İkinci fesat çıkartmaları ise Katade'nin ifade ettiğine göre, diyor ki Katade, bu tefsircilerden, meşhur tefsircilerden birisidir, eğer siz dönerseniz, Yani fesada geri dönerseniz biz de döneriz diyor ya Allahu u Teala. İsrail oğulları fesada geri döndüler. Allah Azze ve Celle de Muhammed Aleyhisselam'ın ve ashabını onlara musallat etti. Yani bu beni Nadir'a, Nadir oğullarına ve onlardan cizi aldı. Alçanmış bir şekilde onlardan cizi aldı diyor. Buna işaret ediliyor. Bir de asıl daha önceden de bu konular geldiğinde konuştuğumuz üzere bazı kardeşlerimizde ikinci bir avdet yani Yahudilerin fesada dönmeleri neticesinde de onların üzerine bir takım kimselerin musallat edilmesi kıyamete yakın bir saatte Mehdi'nin halife olacak mehdi, Muhammed İbni, Abdillah, Muhammed İbni Abdillah adındaki Mehdi'nin Müslümanlarla birlikte onların üzerine, Yahudilerin üzerine galip gelmesi, üstün gelmesiyle, musallat olmasıyla gerçekleşecektir. Evet. Bu dönemde de zaten kıyametin artık büyük alametlerinin çıktığı, İsa Aleyhisselam'ın indiği ve bir gözü kör olan Bir gözü de şaşı olan Deccal'ın İsa Aleyhisselam tarafından artık Beyt-i Maktis'e yakın bir yerde o bölgede yani öldürüldüğü bir dönemde olacak. O dönemler içerisinden bir dönemde olabilir diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin ikinci sefer siz fesat çıkaracaksınız sonra e, sizin yüzünüz kararacak ilk defa mescidinize girip Beyt-i Makdis'e girilip de oraya harap edildi gibi harap edilecek dediği olay buna işaret ed ediyor deniliyor. Vallahu aleyhi ve evet. İmam Ahmet'in müsnedinde rivayet edilen bir sahih hadis de Abu Dardar radıyallahu anhadan geliyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam büyük karşılaşma günü, savaş tutuşma gönü, böyle kavganın olduğu gün bununla kastedilen Allahu Alem, Rum'dan da yapılacak kıyamet öncesindeki savaş, büyük savaş veyahut da birçok e, Müslümanların birçok e, şeylerle, insanlarla yaptığı savaşa deniliyor. Müslümanların koruna, barına, sığınacağı yer e, El-Guta adında bir yerdir. Ve orada bir şehir vardı. Orası Dimeşk'tir. Yani bugünkü şu an e, şeyin Suriye'nin başkenti olan Dimeşk. Burası Müslümanların e, o vakit, o dönemde en hayırlı konaklarından, menzillerinden bir e, menzildir. Yani e, evlerinden, konaklarından bir yerdir diyor. Şimdi bunu şu anki haliyle tasavvur etmek çok zor tabii ki. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bir mucizedir. Daha kıyametin Büyük alametleri çıkmış değil Onun için şu anki Dimeşk'ı Tasavvur edecek olsak Zaten bütün Müslümanlar Hak ehli olan insanlar orayı boşaltıyor Çok az kimse müstesna Ama öyle bir dönem gelecek ki Allah'ın izniyle orası Müslümanlar için çok güvenli bir yer olacak Çünkü bunu söyleyen es mestuk Yani doğru sözlü ve doğru sözlülüğü Tasdik edilen bir kimse söylüyor Ki O hevasından konuşmaz وما ينطق عن الهوى عن الهوى ان هو O hepimizin konuşması onun konuşması ancak vahidir diyoruz. Elhamdülillah. Bu konuyla ilgili bir hadis daha söyleyelim. Enes İbn Malik'ten gelen hadiste Ali hissanatü vesselam buyurdu ki dejen Deccal, deccale daha doğrusu Asfahan Yahudilerinden 70 bin kişi, başlarında tayalis denilen bir örtü, yani başlarını örten, omuzları üzere örten, böyle açıklanıyor. Bir örtü veya bir, bir tür sargı olduğu halde 70 bin e, Asfahanlı o bölgeden Yahudi Deccal'a talep olacaktır. Bir rivayette de e, Deccal Yahudilerden diyor. Yahudilerden olunca ona ancak Yahudiler tabi olur. Ama elhamdülillah müminler üzerindeki kefereyi okur ve ondan uzak dururlar. Tabi bu yetmez. Nasıl olsa alnında yazıyormuş demek yetmez. Aleyhissalatü vesselam iki tane önemli şey, şu an hatırladığım kadarıyla iki önemli şey tavsiye ediyor. Bir, her namazda ettahiyyat, salli, barikten sonra ne okuyoruz? Dört şeyden anlarsın. Allahümme inni a'udu bukeh. Min azabil qabr ve min azabil cehennem ve min fitnetil mahya vel memad ve min şerri fitnetil mesih deccal. Ahsan, aferin sana maşallah. Dört şey, kabir azabından, ondan sonra hayatın ve ölümün fitneler, fitnelerinden değil mi? ve e, deccalin şerrinin fitnesinden ne yapıyoruz Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Cehennemin fitnesindendir, aynı şekilde. Bundan bu fitneden ve canın fitnesinden sığınmak gerekiyor. Peygamberimiz sığınmış ya. Bize ne oluyor ki? Biz niye sığınmayalım? Yani şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyor. Onun başında kefere yazıyor. Şöyle şöyle özellikleri vardır. Diyor. Tamam ben bunu biliyorum. Dolayısıyla hiçbir şey yapmam yok. Sebeplere yapacağız. Aleyhisselatü Vesselam müjde vermiş ama şunlar, şunları da yapın diyor. Birincisi bu. Yani mutlaka o dört şeyden Allah'a sığınmayı yapmamız gerekiyor. Bunu Yani gayret edersek ezberleriz. Kolay basit şeyler İkincisi de ve canın fitnesinden, şeylerden sakınmak için ikincisi ne sizce? Hatırlayan var mı? Kevsuresu'nun ilk 10 ay ayetinin ezberlenmesi, okunması değil bak. İlk 10 ayetin ezberleyen diyor hadiste. Maşallah, barakallah. De canın fitnesinden ne yapar? Korunur. Bu da kolay Allah'ın izniyle. Bunu ezberleyebilirsiniz. Evet. Bir hadis daha var bununla ilgili. Müslüm'de geliyor. Kıyamet saati diyor. Kıyamet. Ee, Müslümanlar, Yahudilerle savaşmadan kopmayacaktır. Müslümanlar Yahudileri öldüreceklerdir. Ve Yahudiler hepinizin bildiği Yahudiler, nerede bir taş, nerede bir ağaç, onun arkasına gizlenecek. Ve taş, yani ağaç diyecek ki, taş da ağaç ey Müslüman, ya Müslüm, ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, işte burada Yahudi, arkamda Yahudi, gel ve onu öldür diyecektir. Ancak gargat ağacı müstesna, gargat. Bu dikenli bir ağaç, şu anda bol bol Yahudiler onu yetiştiriyorlar. Çünkü arkasına saklanacaklar. Başka sığınacakları bir yer yok. Ama <gülüyor> ne kadar dikellerse diksinler, ne kadar yetiştirirlerse yetiştirsinler, <gülüyor> onlar öldürülecekler. Hem de Müslümanların eliyle. Evet. Ve ağaçlar da taşlar da Müslümana yardım edecek. Bunlar biraz uzak gelebilir ama bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Önce buna... iyi Kesin kesin iman etmek gerekiyor ve moral bulmak gerekiyor. Böyle bir şey olacak. Biz buna iman ediyoruz. O zaman şimdiki kavgalar bizi üzmemeli ama üzerimize düşen şeyleri de mutlaka yapmalıyız. Allah-u İkincisi, elde edilecek derslerden ikincisi kardeşlerim, nifak yani münafıklık korkaklıktır. Ve <gülüyor> münafıklık korkaklıktır. Münafıkların ileri gelenleri, başları, Onlar ancak borazanlık yapar liderleri ve düdük çalanlar diyor. Allah azze ve celle münafıkların bu sıfatını Haşr suresinde şöyle açıklıyor. Enem tara ile ne dine nafakhu yaquluna li ihvanihim ellevne keferu min ehli kitab. Münafıklardan münafıklardan ehli kitaptan yani Yahudilerden kafir olan kardeşlerine bak. Kardeş diye isimlendiriyor. Münafıkların kardeşi Yahudiler. Kardeşlerine şöyle dediklerini, münafıkların, o Yahudilere şöyle dediklerini görmedin mi? Leyni <gülüyor> hırıştum. Münafıklar Yahudilere diyor ki, yani az önce söylediğim gibi, yerinizde sebat edin. kalenizden memleketinizden çıkmayın. Eğer siz çıkarılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız. <gülüyor> Ve sizin hakkınızda biz kimseyi dinlemeyiz. Kimseye itaat etmeyin yani peygambere falan itaat etmeyiz demek istiyorlar. "Len gutultum suran lekum. Eğer sizinle savaşılırsa savaşılırlarsa Müslümanlar savaşılırsa daha doğrusu ayetin motomot tercümesi. Elbette size yardım ederiz. Vallahu yeşhedu innahum Vallah Allah şahit onlar yalan söylüyorlar. Allah şahit onlar yalan söylüyor. Böyle yapmayacaklar. Nihayetinde de yapmıyorlar. Yani yardım etmiyorlar. Leyne kurucu layah rucuna Eğer onlar çıksalar Münafıklar, yani Yahudiler çıksa, münafıklar onlarla beraber çıkmaz. Ve le'n qutilu, eğer savaşılsa, Yahudilerle la <gülüyor> yansurenahum, münafıklar onlara Yahudilere yardım etmezler. Ve <gülüyor> nasaruhum, eğer yardım edecek olsalar bile le'yuvvellunel edbare, thumme la'n nasaruhum, arkalarını dönerler. Hemen arkalarını dönerler, sonra onlara yardım edilmez. İşte münafıkların özelliği bu. Münafıklardan bir grup, Ee, Avf oğullarından o da Hazreç'ten zaten <gülüyor> Medine'deki iki önemli kabileden birisi bunlardan Abdullah İbni ee, Übey İbni Selul münafıkların başı bu Vedia, Malik İbni Ebi e, Gawfel, Süveyd ve Da'is adındaki münafıkların başı olan kimseler bunlar bunlar Nedra oğullarına haber gönderiyor. Aman ha çıkmayın yerinizden, sabit durun, size yardım edeceğiz falan. Nihayetinde işte ayetinde haber verdiği gibi kesinlikle yardım etmiyorlar. Ee, yardım göremeyince Yahudiler korkudan, kalplerine de allah Teala korku salınca aşağıya inmiyorlar. Diyor ki müellif, kitabın sahibi, nifak ikidir. İtikadi nifak, ameli nifak. Daha önce de bahsetmiştim. İtikadi küfür, Amel-i küfür. Bir diğer tabirle küfür'i da ikiye ayırıyoruz. İtikadi küfür, amel-i küfür. İtikadi nifak, amel nifak. Evet. Burada onun üzerinde duruyor. İtikadi nifak, yani dini anlamdaki nifak. Allah Azze ve Celle'nin yine münafıklar hakkındaki bahsettiği Bekara suresi. Fî gulûbihim meradun fe zâdehumullâhu Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah onların hastalığını artırmıştır derken buradaki hastalıkla kast edilen münafıkların içindeki şüphe ve şekle. Allah onların şüphesini artırmıştır. Yani kesinlikle onlar e, iman etmiyorlar. Kalben iman etmiyorlar. Ama zahiren dilleriyle Müslümanların yanına gelince Müslümanız diyorlar. Allah onların hastalığını yani bedenlerindeki hastalık değil. İbn-i Kesir'in söylediği gibi bedenlerindeki hastalık değil. Kalplerindeki hastalık küfür hastalığı yani. Şek şüphe hastalığını Allah Teala artırıyor. Evet. Ve bu münafık kimseler eee kıyamet günü Allah'a secde esnasındayken sırtları böyle şey olacak. Tabakalaşacak. Secdeye varamayacaklar. Bununla ilgili bir eee hadisi almış. Onu aktaralım inşallah. darimide, süneli darimide rivayet edilen bir hadis. Ebu Hureyre'den geliyor. Hadis sahihtir. Diyor ki ben aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işim. Allah-u Teala kullarını bir düzlük üzerinde topla. Haşir günü. Toplanma günü. Kıyamet koptuktan sonra. Ve <gülüyor> bir nida, bir çağrıcı, yani tabirimizde tellan, seslenir. Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği yani. Ve her kavim İbadet ettiği, tapındığı şeyin peşine düşer gider. Ve bir takım insanlar kaldı hali üzere. allah onlara gelir ve der ki size ne oluyor? Size ne oluyor? İnsanlara ne oluyor? Gittiler ve size ne oluyor? Yani neden buradasınız deyince onlar biz Rabbimizi bekliyoruz derler. Onlara denilir ki siz Rabbinizi tanıyor musunuz? Onlar da eğer bize kendisini tanıtırsa Biz onları biz onu tanırız diyorlar. Ve onlara sağ açılır, incik bir başka tabirle de baldır. Açılır onlar birden secdeye kapanırlar. Bu da Allah azze ve celle'nin şu kavli iledir. Ye'me yukşefan sağhum ve yud'auna ile sucude ile sucude fela yastatiun. O gün eee Sağ açılır, incik açılır. Onlar secdeye çağrılınlar Ancak secde edemeliler. Yani müminler secde ediyor. Ama münafıklar o gün secde edemeyecekler. O zaman onlarınki belli olacak yani. Evet. Ameli nifaka gelince bu itikad-i nifaktı. O da uzuvlarla, insanın bedeniyle, diliyle vs. yapmış olduğu tabiri Kaba bir tabirle yemiş olduğu halklar yani. Ee, ne gibi? Yanan söylemek, hiyanet etmek, ahde vefasızlık, tartıştığı zaman hadde aşma gibi şeyler de nifaktır. Onun için aleyhisselatu vesselam Erba'an men kunne fihi Erba'an men kunne fihi kâne münafıkhan halisa. Dört şey vardır ki kim kim de bunlar dördü bulunursa halis münafık olurdu. Allahu okumak. Ve men kanet fihi khasletun ve men kanet fihi khasletun min hunna kanet fihi khasletun bu 4'ten biri bulunursa o zaman da munafıklıktan bir özellik kendisinde bulunmuş olur hatta hatta aha ta ki onu bırakınca nedir onlar ida hadde fekaza konuştuğu zaman yalan söyler o söz verdiği zaman muhalefet eder ve ahada ahitte bulunduğu zaman ahitleştiği zaman hiyanet eder ve iza hasamu fajara ve tartıştığı zaman da haddi aşar haksızlıktan zulmeder yani. Bu özellikler. Allahu Teala bu özelliklerden bu kötü özelliklerden bizi korusun. <gülüyor> Bakın bugün en büyük hastalıklardan biri de bu. Biz Müslümanların bu hastalığı kendisinde barındırmayan insanları istisna ediyorum. Allahu Teala onları sayısını artırsın, bizleri de onların içerisine kalsın. Şimdi ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. telefon açıyorsunuz, bir sipariş vereceksiniz. Siparişi veriyorsunuz, tarihini, saatini yazdırıyorsunuz. Ondan sonra aradan birkaç gün geçiyor, onu Ondan vazgeçiyorsunuz ama iptal etmiyorsunuz veya randevu alıyorsunuz diyelim. Eğer karşı taraf sizden vazgeçtiğinizde bir haber bekliyor ise siz ahdinize vefa göstermiyorsunuz demek. Yani resmi bir kurum da olabilir, özel bir şirket de olabilir. İlla muayyen bir şahıs olması gerekmiyor bu. Ya Müslüman ahdına vefa gösterir. Eğer karşı tarafta bir beklenti varsa, yani işler öyle yürüyorsa. Ama yok, e, yani arayabilirim de aramayabilirim de diye bir intiba bırakmışsanız, o da öyle anladıysa, bunda bir şey yok. Yani uygun olursa ararım, uygun olursa gelirim dedin. Ama yok, ahitleşmişsiniz bakın. Kendi aramızdaki ahitleşmeyi bıraktım. Şirket, özel kişilik veya tüzel kişilik ne olursa olsun fark etmez ahit verdiniz. Şu saatte geleceğim veya şu eşyayı alacağım diye onlar da bekliyorlarsa bir ahitleşmişseniz bunu yerine getirmek zorundasınız. Yoksa bu hadise muhatap oluruz. Bu kadar söylüyorum. İkinci bir örnek. Saat sabah saat 8'de Hunaç Camii'nin önünde buluşalım. Anlaştık. Saat 8 yok. 8.5 geçe yok. on geçe yok. Çeyrek geçe yok. Buçukta yok. Yani ondan sonra bir geliyor ki Yani bir sürü mazeret. Ve ya Müslüman yani geçerli bir mazereti olabilir. Kaç taraftaki de affeder. Ama bunu adet haline getirirse bir insan, adet haline getir, ihmal ederse hastalık olur hastalık. O hastalık ona yapışır bir daha çıkmaz. Dakik olacak ya. Dakik olacak. Hangi saatte ahitleştiyse o saatte orada olacaksın. Ondan sonra bütün işler böyle gidiyor bak. Tehir eden diyor bir tane alim tehir eden tehir edilir diyor. Çok korkutuyor bu söz benim. Neyden tehir ediliyor biliyor musun? Tüm hayır işleri, sevaptan. Ondan sonra onun neticesinde de Allah korusun cennette şey ahirette alacağın cennetten alacağın mükafatlardan tehir ediliyor. İstisnai durumlar hariç. Yani ge geçerli mazeretleri kastediyorum. İnsan ahdettiği zaman ahdine sadık olacak. Orada olacaksın. Borç aldın. Falan tarihte öderim dedim. O tarih geldi. Ödeyemiyorsun. Yani şöyle safa sapasağlam erkek gibi demiyorum. Nice kadınlar var. Onların sözleri erkeklerinkinden çok sağlam. Yani Müslüman gibi diyelim. Gerçek, hakiki Müslüman gibi. Dost doğru Müslüman gibi. Telefon açarsın? Karşısına mı çıkarsın? Şu saatte vaat ettim. Hakkını helal et. Birkaç gün gecikeceğim. Veyahut bana biraz süre tanır mısın? Tanımazsa Tanımayabilir o senin ha oğlunun hakkıdır. Bul buluşturup vereceksin. Çare yok. Kim iyitaken leh, يجعل Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır. Ne demek bu? Yani sen Allah'tan korktuğun için sözünde durursan, borcunu ödemek için sözünde durursan Allah Teala sana çıkış yolu yaratır. Ummadığın yerden o parayı sana bulur, buluşturur. Geç mi kalıyor? Seni travvaya bindirir, özel arabaya bindirir, başka bir şekilde yaparsan oraya yetiştirir yani. Yeter ki insan niyeti düzgün olacak ya, halis olacak. Bunlar çok basit şeyler ama ya vallahi önemli şeyler ya. Bizim hastalığımız bundan. Ah ediyor yok, yok. Yerine getirmiyor. Sözleşiyoruz, ihanet ediyoruz. Böyle olmamasın abi. Allah bizi bu hususta ıslah etsin. <gülüyor> Üçüncüsü fey, ee, geçen derslerimizde fey'den bahsetmiştik. Bu hakimin, idarecinin yani yöneticinin taksimatına bırakılır. Fey ne demek? Fey, e, kelime manası, lukat manası dönmek demek. Dönmek, o da Müslümanların e, savaşmaksızın kafirlerden elde ettiği mallara fey deniliyor, fey. Bunu da Allah azze ve celle Haşr suresinde anlatıyor. Kimlere verileceğini bir bir sayıyor burada. Diyor ki ve Allahu ala rasulih minhum fe min haylin ve Allah'ın Resuluna onlardan yani o kafirlerden verdiği mallar. Fey olarak verdiğim mallar. Siz onun üzerine ne bir at koşturdunuz ne bir binit sürdünüz. Yani hiçbir şekilde At koşturarak, binit üzerine binerek vesaire Yani bir çaba sarf ederek denmek isteniyor. Bunları almadınız. Allah Azze ve onu verdi. وَلَاكِنَّ اللّٰهَا اللّٰهَ يُسَلِّتُوا رُسُلَهُ عَلَامَيَّ شَاءً Lakin Allah rasullerini Resul, Peygamberlerini dilediği kimseye musallat eder. Yani üstün kılar. Yani savaşmaksızın onların malını Allah Azze ve Celle aldırır yani. وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Allah her şeye kadirdir. Ma, devam ediyor ayet-i kerime. Şimdi kime taksim edileceğin? Önce feyin ne olduğunu açıkladı. Hiç savaşılmadan elde edilen mallar. İkincisi bu feyden elde edilecek. Hmm. Mallar nereye harcanacak? Ma'a feallahu ala rasuluhu min ehlil kur'a. Şehirlerden, ülkelerden Allah'ın rasulüne fey olarak verdiği şey. Bir, felillahi ve lirasuluhu velidur guvba vel yetame vel mesakin ve ibni Bunlarındır. Allah'ındır. Yani Allah'ın derken e, burada Allah'ın hakkıyla kast edilen Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın onu ihtiyaç sahiplerine dağıtması kast ediliyor, Tamam mı? Resulünündür. Akraba sahiplerinindir. Yetimlerindir. Miskinlerin yolda kalmışların. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'ye ayrılan, paylayan Allah'ın hakkı diye şuraya konulan bir hak değil o. Evet. Yine o e, taksim edilen Ee, anlatılan yerlere verilmesin dedi. buralara dağıtılacak diyor niçin? sebebini de neden böyle olduğunu da açık diyor ke la yekune duleten beynel egniyâ minkum sizin aranızda zenginlerin arasında bu alınan mallar böyle dolaşıp durmasın ha, Oha yani hak eden fakir miskin ondan sonra yolda kalmış kimselere yakın akrabalara yetimlere verilsin ki hep mallar nerede zenginlerin arasında dolaşıp durmasın bunun için diyor. evet İmam Malik rahimahullah e, diyor ki bu tür malla imamın devlet başkanının, komutanın yani İslam komutanının e, görüşüne, iştihadına göre verilir. <gülüyor> Ona göre Müslümanların maslahatında e, harcanır. Evet, dördüncüsü kardeşlerim dördüncüsü kafirlerin ağaçlarını kesmek ve yapmak duruma göre caizdir. Bu hususta İmam Müslüm rahimehullah özel bir bab yani özel bir başlık atıyor diyor ki Müslüman e, müslümanların yani kafirle e, müslümanların kafirlerin ağaçlarını kesmesi veya hutta yakmasının caizliği babı caizliği konusu diye bir açıyor başlık atıyor Bununla ilgili gelen e, hadiste de Ebu Ömer'den geliyor Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor Benin Nadir, Nadir oğullarının hurmalıklarını kesti ve yaktı. Bununla ilgili Hassan, Hassan kim biliyor musunuz? Ali'r Resulullah'ın şairi. Şair diyor ki: "Wa hana ala sarati beni Luay'ın harigun bil veyeti mustatiru." Beni Luay, Luay oğullarının reislerinin hiçbir önemi yok ki Buveyra, Buveyra da böyle yayılmış bir ateş çıkmıştır diyor. Yayılmış bir ateş varken, yani o Nadir oğullarının bulunduğu yerde ateş böyle yayılmışken, o Denülüeyy'in reislerinin, orada da kastediler, <gülüyor> o Yahudilerin reisleri kastediliyor Allahu Alem, ondan bir önemi yok ki diyor. Bu hususta, Mahşer Suresi'nde ağaçtan kesilmesine ilgili ayet ise onu daha önce de söylemiştik. <gülüyor> Sizin hurmadan kestiğiniz şey veyahut da kökleri üzere kesmeyip de bıraktığınız şey bu Allah'ın iznindedir diyor. Yani Allah azze ve celle izin veriyor Dolayısıyla böyle bir mazeret olduğu zaman bu yapılabilir. Beş. Bir şey aklıma geldi. Ee, bu meseleyi böyle bilmezken bilmeden önce e, savaş hali demeyelim de bir konumdayken böyle bir durumun e, yani ağaçları kesmenin yasa, e, doğru olmadığının e, itirazını yapmıştık. Sonra Allah Azze ve Celle bize bunu öğretti elhamdülillah. Evet. Beşincisi, beşincisi kardeşlerim, sevmek, muhabbet etmek ve başkasını kendisine, kendisini, e, kendin hepsine karşı başkasını tercih etmek, buna diyarganlık da deniliyor Türkçe'de. E, bu müminlerin arasında baki bir özelliktir ve bu hususta örnek, Örnek, ensar ve muhacir kimseler Allah Azze ve Celle ensar ve muhaciri bu ahlaklarda, bu onların ahlakında olan, onların bu ahlakında yani hayat tarzlarında olan bu özelliği övüyor, sena ediyor. Çok değerli bir şey bu yani. Yani birçok kimsenin yapamayacak. Ancak babayitlerin yapabileceği bir özellik. Allah için sevmek ve başkasını tercih etmek. Allah bize nasip etsin. Ve dolayısıyla eee kıyamet gününe kadar onların bu özelliği hep Kur'an'da anlatılacaktır, tilavet edilecektir. Allah Teala işte diyor ki ayette velledine tebe daru'l iman min önceden Medine'ye yerleşenler. Ensar, Ensar'dan bahsediliyor. Medine'ye yerleşenler ve imanı da kendilerinde yerleştirenler. Yani iman etmiş kimseler. Yuhibbun men hacre ileyhim. Kendilerine hicret eden kimseler. Yani muhacirleri severler. وَلَا يَجِدُنَ ف۪ي سُدُورِهِمْ هَاجَةً مِمَّا اُوتُونَ Ve kendilerine verilen şeylerden dolayı içlerinde bir وَلَا يَجِدُنَ ف۪ي سُدُورِهِمْ هَاجَةً مِمَّا اُوتُونَ Evet, kendilerine verilen şeylerden dolayı onlar içlerinde de bir ihtiyaç hissetmezler. وَيُئْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ Yani fakru zarir et içerisinde dahi kendileri muhtaç olsalar dahi başkalarını kendilerine tercih ederler. Bununla ilgili çok etkileyici bir hadisi de anlatmıştım, hatırlayacağınız üzere. Evet. وَمَنْ يُقَشُّهَا نَفْسِهِ فَوْلَاكِمُ الْمُفْلَحُونَ Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar gerçekten felaha ermiş, kurtuluşa ermiş kimselerdir diyor. Bir hadis daha var bununla ilgili. Bu ayet kerimeydi. İmam Ahmet'in müsnedinde sahih bir senetle geliyor. Ubadü ibn-i Samit radiyallahu anh'tan diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Allah Azze ve Celle'den rivayetle yani kutsu bir hadis Allah'u u Teala buyurdu ki benim için birbirlerini sevenlere benim de sevgim, muhabbetim hak olmuştu Bir. İki. Benim birbirlerini sıla yapan Ziyaret eden, birbirlerini halini hatırını soran, birbirlerine ulaşan, birbirleriyle bağ kuran kimselere benim muhabbetim hak olmuştur. Benim için birbirlerine nasihat eden, benim için birbirine nasihat eden kimselere muhabbetim hak olmuştur. Benim için birbirlerini ziyaret eden kimselere, Allah için yani, Allah için ziyaret, muhabbetim haktır. Ve benim için birbirlerine harcayanlara, cömertlik edenlere benim muhabbetim, sevgim hak olmuştur. Ve benim için birbirlerini sevenler nurdan minberler üzerindedir. Ve onların konumuna nebiler ve sıddıklar da ve şehitler de kıpta Allahu. Yani Allah için bir şey yapabilmek demek ki çok zor bir şey. Ama yapıldığı zaman Mükafatı çok büyük. Peygamberler, şehitler ve sıddıklar gıpta ediyor. Nurdan nümbeller üzerinde. Diyor. Allahu akbar. Evet. Bunun bir başka şahidini daha zikretmiş. Onu da söyleyeyim bitireyim inşallah. İbn-i Ebi dünyada geliyor. Bu da sahih bir senetle. allah Teala buyurdu ki Benim muhabbetim birbirlerini, birbirlerini sevenler üzerine haktır. Yani Allah için birbirlerini sevenlere gerçekleşecektir. Muhabbetim onların üzerinedir. Ve kıyamet günü arşın gölgesi içerisinde ben onları gölgelendireceğim. Ve benden başka hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı bir günde arşın gölgesi altında onları gölgelendireceğim. Allah Azze Celle karşılıksız, menfaatsiz, makam olmaksızın, övünç olmaksızın Aman bu şöyleydi, böyleydi diye adım düğüsün diye bunların hiçbirini kastetmeden sırf Allah için birbirini seven, birbirine nasihat eden, nasihatını dinleyen, birbirini ziyaret eden, sıla yapan halis müminler olmayı nasip etsin. Allah Ki Allah Azze ve Celle bizlere haber verdiği üzere bu gibi insanlara gıpta edilecek. Gıpta edilecek. Ya Rabbi bizi gıpta edilen kimselerden ya Ve munafikların haslet ve özelliklerinden bizi koru. Amin. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammed. wa